Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Ve minennâsi men yekûlu âmennâ billahi ve bil yevmil âkhiri ve mâhum bi müminin Sadıkallahu'l-Azim, Allah'a menfa'nâ bil-Kur'an-i'l-Azim Ve bariklenâ fîh velhamdülillâhe rabbil alemîn Estagfirullâhâ l-hayyel-qayyûm al Hassantukum bil-hayyel-qayyûm İllezî lâ-i mevtebedâ Ve defa'cu ankumsu eb-i lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-alîl-Azim Muhterem dinleyenlerimiz Allah-u Teala Hazretleri'ne sonsuz hamd-i senalar olsun ki Bizleri Hazreti Kur'an'ın sofrasında Ziyafetinde bu gecede, bu saatte cema'yledi ve sizleri bulunduğunuz yerlerde bu sese kulak verenlerden eyledi. İçinde bulunduğumuz nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim. Bir ayet dinlemenin bu derslerimizden bir derste ne kadar ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler okunuyor. Bunları dinlemenin ne büyük bir menfaat temin ettiğini idrak edelim. 200-300 milyon, 400 milyon asgari ücret için akşama kadar çalışan Gece sabaha kadar nöbet bekleyen bekçilik yapan fabrikalarda şurada burada. Bu kadar insan Allah hepimizin hepimizin işimizi rast getirsin. Tabi zaruret, ihtiyaç, çoluk çocuk, nefaka temini o da ibadet. Ama bunlar tabi fani hayatın geçimi için yapılan gayretler. Sonsuz hayat önümüzde öldüğümüz gibi kendisini göreceğimiz idrak edeceğimiz, müşahede edeceğimiz, kendimiz içerisinde bulacağımız bir hayat. Ki her an karşılaşmak üzereyiz. Ölümle birlikte başlayacak ve sonsuza kadar sürecek hayat. Ya saadeti, ebediye, sonsuz mutluluk ya da şekaveti, sermediye, daimi bir bedbahtlık felaket karşımıza çıkacak. Bunu biz hazırlıyoruz. Şu saatlerde, şu vakitlerde aldığımız, verdiğimiz nefeslerle bunu hazırlıyoruz. Gayretimiz ne yoldaysa mesaimiz ne yöndeyse, kendimize onu sipariş veriyoruz. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala esta'udu billah. leyli izâ yaghşâ vel nehâri izâ tecellâ ve mâ halik az zekhara vel unse karanlığıyla her tarafı bürüdüğü zaman geceye, ziyasıyla parladığı zaman gündüze ve her mahluktan erkek ve dişi türlerini yaratmış olan Allah'a yemin olsun ki, sizin mesainiz Gayretiniz, çabanız, çalışmanız elbette farklı farklı. Değişik yönlerdedir. Onun için hadis-i şerifte kullun nasi yahdu Herkes gayret ediyor, çalışıyor. Herkes bir iştedir. Ama kimisi canını cennete yerleştiriyor, cehennemden azad ettiriyor, boynunu kurtarıyor. Kimisi de nefsini, canını cehenneme satıyor, ateşe atıyor. Bu niye göre oluyor? Ne zaman oluyor sorusunun cevabı? Şu anlarda oluyor. Neye göre oluyor? Yaptığı işe göre oluyor. Şu anda Kur'an dinleyenle, tefsir dinleyenle, ayet hadis dinleyenle, efendim, haramlar, gıybetler, dedikodular, yalanlar, iftiralar, Kur'an sünnet aleyhine yapılan konuşmaları dinleyenler bir olur mu? Olmaz. Onun için, فَاَمَّا مَنَعْضَا وَتَّقَا وَصَدِّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ Allah yolunda malını cömertçe veren, cekatının, hayrının, sadakasını veren, haramlardan sakınan, Rabbinden sakınan, beni yaradan Allah var, onun huzuruna çıkacağım hesap vereceğim, ne cevap vereceğim diye düşünen ve en güzel kelime olan kelime-i şehadet ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü bunu tasdik eden, bunu doğrulayan kalbinden, dilinden düşürmeyen eksik etmeyen ve dini mübinni İslam'ı tasdik eden doğruluğunu kabul eden, inanan ve en güzel yer olan cennete inanan, ona göre çalışan kişi fesenü yessiruhu lil yüsra. işte o en kolay olan ve en rahat olan sonsuz saadet yurdu olan cennete biz hazırlayacağız. Cenneti ona hazırlayacağız. Onu da cennete götürecek amellere e, muvaffak edeceğiz. O amelleri ona müyesser edeceğiz. Kolay getireceğiz. Tefsir dinlemekten lezzet alacak. Kur'an sohbet dinlemekten doymayacak İbadetten zevk alacak, herkesin uyuduğu saatlerde, en uykunun en tatlı zamanında o Allah diyecek, kalkacak. Bunlar kolay şeyler değil. İki rekat namaz adama dağları yontmaktan, taş taşımaktan zor geliyor. E Allah zor getirirse öyle gelir. Onun için kendimizi nereye hazırlıyoruz? İşte cennete hazırlıyorsak cennet amellerine mesaimizi sarf edelim. Vaktimizi, saatimizi cennet ehlinin amellerine harcayalım. وَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَىٰ وَكَذَبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ Kim ki cimrilik eder, hayra vermez, Allah'ın dini uğrunda harcamaz, fakir fukara doyurmaz, yetim, dul, miskin, yolda kalmışa hiç merhamet etmez, kendini ihtiyaçsız sanır. Benim Allah ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok, Kur'an tefsir dersine ihtiyacım yok, vaaz dinleme lüzum yok. Ben kendimi kurtarmış adamım, tıkırım yerinde tuzum kurup. Ve en güzel kelimeyi, kelime-i inkar eder. En güzel yer olan cenneti inkar eder. Nermiş cennetmiş, ahiretmiş, şuymuş buymuş derken milleti kandırıyorlar. Ondan sonra yok oruç tut şunu yeme bunu yeme, yok şu haram bu helal derken milletin keyfini kaçırıyorlar, moralini bozuyorlar. Efendim ne cennetiymiş ne cennetiymiş diye. Bunlara inanmaktan kendini müstehni sanır. Kur'an'a ihtiyacım yok, dine ihtiyacım yok emir yasak, dinleyip, dinleyip amel etmek gibi bir zorunluluğum yok. Hiç moralimi bozacak durumum yok. Ye hiç yat aşağı eğlenmene bak. Fikrinde olur. En güzel kelimeyi cenneti yalanlar, inkar eder, cenneti inkar eder, kelime-i inkar eder, İslam dinini inkar eder. Feselüyesi <gülüyor> ruhu lil'usra, o en çetin yer, en zor hal, cennet azabına tüçar olmak gibi bir rezalete, felakete, onu hazırlarız Allah buyuruyor. Tabii ki o kendini o yola sürükler, sevk eder. Tercihini batıldan yana kullanır. Seçimini cehennemden yana yapar. Allah da ne yapsın? İmtihan olmak için herkesi iradesiyle, kudretiyle baş başa bırakır. Kendi isteğini, gücünü kullandığı noktayı Allah ona halk eder, yaratır. Tabii ki bundan Allah Celle Celaluhu sorumlu olmaz. Çünkü yaradan mesul değildir ya, sebep olan, kendisine verilen sermayeyi, mesai, vakti, saati, nefesleri Allah'ın dininin karşı tarafında, karşı cephesinde, muhalif cephede harcayan bunu hak etmiş olur, bunu kesbetmiş olur, bunu kazanmış olur ve sorumlu olur. Onun için şimdi sizi tabi tebrik ediyorum. Bununla birlikte hamdü senalara, şükürlere davet ediyorum. Bir ayet duymak kadar bir ayetin tefsirini dinlemek kadar büyük kazanç, büyük saadet, mutluluk olamaz, bahtiyarlık olamaz. İşte siz Allah'ın o bahtiyar kullarındansınız. Elhamdülillah. Diyelim, sonsuz defa hamd edelim, şükredelim. Allah nimetimizi artırsın, ziyade eylesin. Bize nasıl şükredeceğimizi ilham eylesin. Bu nimetlerden, şu saatlerde, şu derslerden mahrum olan kullarına da Allah Teala hidayetler, ihsan eyleyerek onlara da İslam'a, Kur'an'a karşı rağbetli ve meyilli eylesin. Amin. Şimdi Bakara Suresinin 8. ayet-i dersimiz geldi. Buraya kadar müttakilerin, mümin, müttaki kulların vasıfları anlatıldı. Ondan sonra 2 ayet-i kerimede 5 ayet-i kerimede mümin ve müttakilerin vasıflarından bahsedildi. 2 ayet-i kerimede kafirlerin kötü durumundan haber verildi. Bundan sonra 13 ayet-i kerime kadar ileri münafıkların iki yüzlü sahtekarların inandık deyip inanmayanların durumları, felaketleri, e, fazaahatleri, rezil usvaylıkları beyan edilecektir. Allah Teala cümlemizi onlarda bulunan vasıflardan herhangi birine sahip olmaktan muhafaza buyursun. Amin diyoruz ve başlıyoruz. Estaezi billahi İnsanlardan öylesi vardır ki men biz Allah'a iman ettik. Biliyyun bil o son gün olan ahiret gününe inandık derler. Derler ama Kimin ne dediği Bizce malumdur Kalbinden ne geçirdiği Bize ayan beyandır Onun için kimse sözle Dava ispat edemez Dava Delil ister Delilsiz dava batıldır Onun için Ben Allah'a ve ahirete inandım Diyen bir iddiada bulunmuş Olmaktadır ki Bunun ispatı gerekir Öyle kullarım var ki Allah ve ahirete iman ettiğini söyler. Ama siz bana sorun ki, onların içini dışını kalbini her şeyini bilen Allah olarak ben biliyorum ki ve bildiriyorum ki onlar asla inanan kullar imanlı kimseler değillerdir. Ya şimdi biz de amenna diyenlerdeniz. Acaba bizim hakkımızda ne, de, ne buyuruluyor bilmeyenlerdeniz. Değil mi? Tabii ki imanımızda şüphemiz yoktur. İmanımız hakkında istisna bile inşallah diyerek istisna bile yapamayız. Tabii ki hakka müminiz, gerçekten müminiz, imanımızda şüphemiz yoktur. Ama imanımız kabul müdür değil midir meselesi. Tabii bu namaz abdese benzemez. Bir insan abdest alır, namaz kılar, ömrü yapar, hac yapar, zekat verir, kabul müdür değil midir? Herkes bunda da tereddüt edebilir. Çünkü kimsenin bu hususta bir garantisi yoktur. Ama iman şüphe götürmez. Yani ben şimdi Müslüman olduğumu, imanlı biri olduğumu bilmekteyim. E şimdi ben acaba ben Allah indinde imanım kabul mü değil mi diye bir tereddüt Ehl-i Sünnet'e göre e, yersizdir. Hatta zararlıdır. Çünkü biz biliyoruz ki içimizde kalbimizde iman vardır. Dolayısıyla biz müminiz. E peki bunlar kimlerdir ki? Allahu Teala bunlar hakkında böyle buyuruyor. E bunlar münafıkların reisi olan Abdullah bin Bey bin Selul ve adamlarıdır. Bunlar dilleriyle kelime-i şehadet getirirlerken maksatları imanlarını ikrar tasdiklerini ikrar değildir. Gayeleri nedir? Mallarını, canlarını kurtarmaktır. Yoksa gerçekte kalben iman etmiş değillerdir. Çünkü Medine-i İmne sonra İslam devleti kurulmuştur ve pabuç pahalı olmuştur. İmansızlık pahalı olmuştur. E bundan dolayı kafir sınıfında görünmemek için, mal ve can emniyetine kavuşmak için, dilleriyle kelime-i şehadet okuyarak biz de Müslümanız demişler. Ve böylece iman ve İslam'ın güvencesi altında rahatça yaşamışlardır ama birçok münafıklık alametlerini sergilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerime onların sözlerinden, fiillerinden, hallerinden, tavırlarından, içlerinde iman olmadığını yansıtan hal ve hareketlerinden bahsetmektedir. Bu yüzden tabii kafir olarak yaşamışlar, mümin olarak görünseler de e, kafir olarak yaşamışlar ki mümin olarak görünmeleri hasebiyle Bunlara münafık deniyor. Kafir olarak da gebermişlerdir. Ve ma'tihum kafirun ayet kelimesinde efendim tarif edilmişlerdir. E, sonları felaket olmuştur, fecahat olmuştur ebedi ahirette. Onların Allahü Teala karşısında hiçbir hucetleri, delilleri, tutanakları, tutunacak dalları kalmamıştır. Bu itibarla bu at-i kerimeler Evs Hazret kabilesinden olan Medine'nin yerlerinden olan münafıklar hakkında nazil olduğunu İbn Abbas Hazretleri beyan ediyor. Çünkü münafıklık Medine'de belirmiştir. Çünkü münafıklık e, İslam'ın güçlü olduğu dönemlerde ve yerlerde belirir. Aksi takdirde zaten Mekke döneminde e, müşrikler revaçta olduğundan, galebede olduğundan ve kafirlik prim yaptığından münafıklığa bir lüzum yoktur. Çünkü gavurup diye ne madale takıyorlar orada. O zaman münafıklık niye yapsın adam? Bu itibarla münafıklık nerede belirmiştir? Medine döneminde. Neden? Çünkü orada İslam hakimiyeti kurulduğundan e, kafirlik büyük zararlar, maddi zararlar e, vesaire. Tabii efendim kız alınmamak, kız verilmemek, toplumdan dışlanmak gibi birçok ters etkileri olduğundan e, onlar da dış görünüş itibariyle. Mümin geçinmeyi tercih etmişler, kafirliği kalplerinde gizlemişlerdir. Onun için Allah-u ve Teala Hazretleri bunların mümin olmadığını beyan etmektedir. Demek ki insan bir imtihana tabi tutularak içi dışına çıkarılabilir, imtihan insanın içinde bulunan hali dışa vurdurabilir. Rabbimiz Tebâreke ve Teala buyuruyor Sa'du billâhu amennâ billâh. Öyle insanlar var ki biz Allah'a iman ettik derler. Ama feydâ vizeyefillâh Allah uğrunda eziyete tabi tutulduğu zaman işte burası. İslam için, din için, Allah için bir sıkıntıya uğradığı zaman malında olabilir, canında olabilir, maddi veya manevi olabilir. Efendim, hapse atılır, dayak atılır, işten atılır. Mesail sıkıntılar çeker. Namazdan sebep, tesettürden sebep, efendim, Allah'ın helallerine, haramlarına riayetten sebep, efendim, başına bir sıkıntı gelirse cehale fitnetten nasi ki azabı İnsanların yaptığı işkenceyi ve azabı Allah'ın azabı gibi kabul eder. Ya, varık insan geçici dünya hayatıdır. Birkaç gün içinde zaten dünya bitecek, herkes ölecek. Ama tabii e, o o şekilde düşünemez. İmtihan onu açığa verir. Feleinca nasrun rabbik. Ama Müslümanlara Rabbinden bir yardım gelirse, zafer, ganimet, galibiyet görünürse, le yekulun Hemen Müslümanların safına geçerler. Ya biz de sizinle beraberdik. E biz de Müslümandık, şuyduk, buyduk. E ne olacak? İşte ganimetlerden bize de pay düşmüyor mu falan? Biz de ganimet alalım. E, mübarek insan bu bu dünya, bu İslam yolu Dikensiz gül bahçesi değil ki. Sen böyle hep işin karında olacaksın, hiç zarara yanaşmayacaksın, sıfır risk alacaksın, zerre kadar efendim e, bir kargaşaya bir e, işkenceye tabi tutulmayacaksın. Öyle bir şey başına geldiğim zaman döneceksin. Ben Müslüman değilim, ben efendim şöyle değilim, böyle değilim. Ben namaz kılmam canım, Benim efendim içki de içerim, kumar da oynarım. Aa ben. Hiç öyle bir taassubum yok. Mütasip biri değilim falan. E, bu taraftaki İslam'ı yaşayan kesim bir zafere imza attığı zaman bir şeyler kazandığı zaman bu sefer dönüp bunların tarafından ya ben sizinle berabermiş de e, siz yanlış anlamayın ben kendimi gizliyordum vesaire. Dal alavere dal alavere. E ve leyselallahu bi'aleme bima fî sudûril alemin. Peki Allah Değil insanların, cinlerin, bütün alemlerin içinde, gönlünde, göğsünde neler olduğunu en iyi bilen değil midir? E o zaman kimi kandırıyorsun? Bu yüzden ulemane ne buyuruyor? Mentehalla bi gairi mafihi, sabahal imtihan umayet dahihi. Kendine bulunmayan bir vasıfla efendim, kendini ortaya çıkarmaya çalışan, ben şöyle Müslümanım, şöyle müminim, şöyle müttakiyim, şöyle takva sahibim açaire halbuki bunlardan hisseder değildir efendim nasibi olan biri değildir Ya e bu kişi müddaidir bir iddiacıdır ama bunun yaptığı iddianın boş olduğunu imtihan meydana çıkarır işte bir eziyet gelir bir sıkıntı gelir bir risk gelir e efendim hemen bakarsın adam ortadan kaybolmuş daha ne camiye gelir ne cemaate gelir ne Kur'an dinler, ne Allah der, her şey değiştirir. Onun için ben şöyleyim, ben böyleyim diyecek durumda değiliz. Felaat üzek, kendinizi temize çıkartmayın. Hüa alimu kimin Allah'tan hakkıyla sakındığını en iyi bilen ne Allah'tır. Teimlemme dehanefsle uzmeme zemnesi umudicha, kendini meteden zemmedilir, kendini zemmeden metedilir. Şimdi Firavun gibi olursan, tam Kızıldeniz'in Denizin dalgaları arasında can vereceği zaman, ve el Müslüman'ın, ben de Müslümanlardanım. Görüyorsunuz, insan zoru gördüğü zaman Firavun da olsa ben Müslümanlardanım. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Benim bir komşum vardı diyor. Hiç Allah demez, dini de hakir görür, inanmaz bir şeye. Ne zaman gidiyor? Celcele oldu, ortalık sallandı. Onun da çocukçuluğu yok. Benim de çocuk çocuğum yok. Yaz zamanı işte herkes köye gitmişler. Bunlar işi var diye evde yalnız kalmışlar. Çıktım diyor kapıya cenabli. O da çıktı Allah Allah diyor. Peşinden dedi gidiyor. Ya bana da Allah deditti ya. Allah ne yapmış? Ona da Allah dedirtmiş. Allah istese herkese Allah dedirtir. Bak Firavun'a ne yapıyor? Boğulurken ben de Müslümanlardanım dedirtiyor. Ama e ben inandım. Ben Müslümanım demek kar etmiyor böyle zamanda. Ne diyorlar adama? Aala ne? Şimdi mi? Bundan önce isyan ettin ya. Allah kitap nedir dedin ya. Müfsitlerden idin ya. Müfsit bozguncu. Bak Müslim kendini Allah'a teslim eden Müslüman. Müfsit bozguncu. Fesat çıkarak. Adam diyor ben Müslümlerdenim. Mevla buyuruyor sen müfsitlerdendi. Müfsitlerdensin sen. E demek ki kendini metese Olmadığı bir davayı ortaya atsa Mevla onun hakikatini biliyor. Öte yandan Yunus Aleyhisselam balın karnına düştüğü vakitte ne buyurdu? İnnikuntümüne zalimin. Ben ya Rabbi sen beni balın karnına atarak bana zulmetmedin. Ben ümmetimden izinsiz kaçarak kendime zulmedenlerden oldum. Kendi kendime ettim sen bana bir şey etmedin. O ben zalimlerdenim deyince Mevla ne buyurdu? Felevlâ ennelkânemnelmusebbihîn. O tesbih ve zikir elindendir. Öyle olmasaydı lele bizefi batnı ilahi mubazun. İnsanların kabirden mahşere diriltilecekleri güne kadar o da balığın karnında bekleyecekti. Yani herkes mahşere kabrinden kalkarken onun mezaresi o balık olacaktı. Ama o müsebbihlerden olduğu için yani tesbih ve zikir el. Bak, o diyor ben zalimler dedim o müsebbihlerdendir. E demek ki kendinize yemeden methedilir. Allah Teala dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. İmtihan ettiğinde kazanmayı mühesser eylesin. Ama tabi ki insan konuştuğu sözün eri olacak, konuştuğuyla amil olacak, ağzından çıkanı kulağa duyacak, hazmedecek, kalbine inecek, kalpten gelecek. Esas innel kelame lefil fü'adi ve innema yu'ilel lisânu alel fü'adi delîlâ demiş şair. Söz aslında gönüldedir. E, dilsizler konuşmuyor mu? Senden benden çok konuşuyor. Kalplerinden neler geçiriyor? Lisan, gönüle delil kılınmıştır. E, demek ki e, bu kadar dili dönmeyen, hiç konuşamayan Müslüman var. E, onların, Onlardan ikrar rüknü sakıttır. Çünkü dillen söyleyemez adam, dili yok. E, kalben iman ediyor. Amenna billah diyor. Allah onun imanı kabul ediyor. Tamam. Ama sen şimdi içinde iman yokken, gönlünde inanç yokken, efendim günü kurtarayım, zavairi kurtarayım, bir menfaat temin edeyim diye ben de inandım diyorsan, o zaman nifak olur. Onun için Huzeyfa radıyallahu anh'ın yanındaydım diyor bu Yahya Hazretleri. Bir adam geldi. Nifak nedir? Huzeyfa radıyallahu zaten münafıklık mütahsısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki sırdaşı münafıkların listesini kendisine verdiği zat. O tabi nifakı en iyi o tarif eder. Ne buyurdu? En te bihi. Dilinle söyleyip söylediğin şeyle. Amel etmemendir Şimdi sen dilinle ne söylüyorsun Ben Allah'a inandım Ahirete inandım e, Kalbinde var mı bu inanç yok e, Bu oldun ifak Onun için bu işler Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Ki kalplerimizin içinde olanları Aynı dilimizde söylediğimizi işittiği gibi işitiyor Bildiği gibi biliyor Hiçbir şey ona gizli kalmıyor e, Böyle bir Allah'ın huzurunda Sahtekarlığın ne faydası olur? İşte adam Allah'a da inanmadığı için dünyada yalandan yarar görüyor onun için yalanı bırakmıyor. Allah Teala'ya iman olsa böyle bir iman iddiasında yalan konuşur mu? Rabbimiz Estağfurullah <gülüyor> yekuluna amennâ billâhi ve bil resûli <gülüyor> ve ata'nâ. Sümme yetevelle fariqun minhum min ba'di zâlike ve mâ bulâike bil müminîn. Habibim o münafıklar geliyorlar senin yanına. Biz Allah'a iman ettik, peygambere iman ettik, bir de itaat ettik diyorlar. Söz dinledik, emir tuttuk. Ama sonra içlerinden bir cemaat, böyle diyenlerden bir grup, itaatten, Allah ve Resulü'nün hükmüne boyun eğmekten açıkça yüz çeviriyor. Yani kalbindeki zaten Allah'a malum. Allah'a kalple dilin farkı yok. Ama bu lafı ehli olmadıkları, inandık ve itaat ettik sözünleri olmadıkları hareketlerinden çıkıyor. Yoksa kalbinde zaten yok. Kalbinde ne olup ne olmadığını da sahabe-i kiram bilemiyor. Paçgere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilemiyor Allah bildirmeden. Emine <Sessizlik> el-Medineti Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki sen bile bilmesin onları. Ancak biz biliriz Allah buyuruyor. Onun için ama öyle bir tavır sergiliyorlar. Öyle bir Hareket yapıyorlar ki bu iman ve itaat sözlerine tamamen çelişiyor. Hiç birbirine uyarlanamıyor. İşte o zaman herkes anlıyor ki bu ne diyor ne yapıyor. Mevla ne buyuruyor? İşte sana onlar inanan kimseler değildirler. Ben zaten biliyordum onları ama sen de bakıyorsun cihattan kaçıyorlar. Yarı yoldan kaçıyorlar. Yatsıya sabaha cemaate gelmiyorlar. Zaten kendi kendilerine kaldıkları zaman evlerinde namazları hiç kılmıyorlar. Milletin içinde gösteriş olsun diye kılıyorlar. Ya ayyuha rasul ey Nebi zi şan Muhammed aleyhissalatu vesselam la yahzunke'llezine yusari'un fi'lküfr min'ellezine kalu amanna bi'fayem lem min kulubu O ağızlarıyla inandık deyip de kalpleri inanmamış olan Kafirliğe koşuşan, kafirlik içerisinde yarışan münafıklar seni üzmesin. Biz onların içini dışını çok iyi biliyoruz ve seni şerlerinden koruyacağımıza söz veriyoruz. Bak, kafirlik içerisinde yarışıyorlar ama dilleriyle inandık diyorlar. E, Kalpleri inanmamış. E, Kalplerinin inanmadığını kim biliyor? Ancak Allah biliyor a Bedeviler geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Biz iman ettik dediler. Sen bizim kıymetimizi bilmiyorsun dediler. Bunca Arap kabileleri seninle savaşıyor. Biz inandık sana geldik. Niçin bize ganimet mallarından vermiyorsun? Niçin bizim ihtiyaçlarımızı görmüyorsun? Gibi kainatın efendisine karşı terbiyesiz konuşmalar yaptılar. Ve Müslüman oldukları için İslam'larını onun başına kaktılar. Ya Müslüman olmuşlar diye göya senin başına kakıyorlar. Kullaten mennuni aleyke Müslüman oldunuz diye benim başıma kalkmayın. Velillahu Eğer gerçekten inanmış olsaydınız inkutub sadikin Siz doğru konuşmuyorsunuz, yalan konuşuyorsunuz ama eğer doğru kimseler ol olsaydınız, e gerçek mümin olsaydınız o zaman da Allah Teala size minnetini nimetini açıklardı ve minnet ederdi ki bak bu kadar insan e, imandan mahrum iken ben size iman nasip ettim. Bana şükredin ha demesi gereken Allah iken Celle Celaluhu sen kalktın ne diyorsun? Ben Müslüman oldum kıymetimi bil ha. E, olur mu? Efendi Hazretlerimizin verdiği bir misal. Adama acıyorsun sokakta görüyorsun açlıktan, susuzluktan gözü görmüyor eli tutmuyor, ayağı yürümeyecek halde neyse zorlan eve getiriyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun bir bakım yapıyorsun adam neyse gözünü açıyor elaya, e, toparlanıyor, ondan sonra adama diyor, bana bak beni kıymetimi bil ha. senin yemeğini de herkes yemezdi e şimdi, durum buna döndü yani gözün ki bak, bu kadar insan dinden çıktı, namaz kılmıyor, İslam'ı kabullenmiyor, vaaz bir şey dinlemiyor e ben seni dinliyorum, kıymetimi bil ha. e kim kimin kıymetini bilecek ya Allah mı bizim biz mi Allah'ın? İslam mı bizim biz mi İslam'ın? Böyle saçmalık olur mu? Sen zaten gerçek Müslümansan bu en büyük iyiliği sana Allah yaptığı için Celle, Celle sonra hamd etmekten, şükretmekten bir an boş kalmaman lazım. Ki bu kadar insan içinden beni seçti. İslam için, Kur'an için şu saatte Allah'ın ayetlerinin tefsirini dinlemek için beni seçti Allah. Ne büyük nimet ihsan etti bana diye. Öyle demen lazım. Gerçekten mümini şey Bak geldiler biz inandık ha sen bizim kıymetimizi bilmiyorsun. Gullem tüminu. Habibim ki, siz inanmadınız. Bak Habibimdeki deyince Resulullah der. Ama kendiliğinden ben sen içini gördüm sen Müslüman değilsin demiyor. Sallallahu aleyhi Allah bildirmeden bir şey demez. Nahnu hakim biz zayi. Biz görünüşle hüküm veririz. Adam inandım dediyse tamam inandım deriz. Mümin muamelesine tabi ederiz ama Mevla diyor ki, Habibim sen söyle ki onlara siz inanmadınız. Çünkü ben onların kalplerini biliyorum. Siz deyin ki zoru gördük, Müslüman olduk. Zorumuzdan Müslüman olduk demeye mecbur olduk. Bugüne kadar iman kalplerinizin içine hiç girmiş değil. Bu ana kadar iman diye bir şey kalplerinize girmiş değil. Allah. Kalpleri yaradan bilmeyecekti ben mi bileceğim? Ela alemu men halaku Yoktan yaradan. Allah Celle Celaluhu şu anda kalbinde olanı bilen. Bundan evvel kalbinden geçenleri geçirdiklerini bilen. Bundan sonra kalbinden geçecekleri sen bile bilmezken bilen Allah var. Celle Celal. Kimi kandırıyorsun? Yuhadi'ûne Allahe vellezîne âmenû. O münafıklar, o biz inandık diyenler ne yaparlar? Bu sözleriyle Göya Allah'a hile yapmaya kalkarlar. Ve lezine bir de iman etmiş olan kimselere hile yapmaya kalkarlar. Aslında tabi Allah'a imanlar olmadığından burada onların hilesi Allah'a hile yapmak değil Resulullah'a hile yapmak. Ve onun onları Müslüman tanımasını sağlayarak e, güvenlik kazanmak. Ama Allah Teala Habibine karşı yapılan bu hile hudan muamelesini kendisine yapılmış gibi kabul ederek Allah'a hile yapmaya çalışıyorlar buyuruyor. Ne gibi? Estağfirullah. billahi innellezine yubayi'ûneke ma yubayi'ûne Allah. Habibim seninle biatleşenler el ele tutuşup sözleşenler aslında seninle değil ancak Allah ile biatleşmiş oluyorlar. E bu itibarla nasıl ki Resulullah ile biat sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma ve sözleşme Allah ile anlaşma ve sözleşme olduğu bildiriliyor. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yapılan bir hainlik, hile muamelesi, hile, karlık, Allah'a aldatmaya kalkışma olarak değerlendiriliyor. İman etmiş kulları da tabii böylece aldatmış, kandırmış oluyorlar. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi amenna billahi ve billyemülâhir. Allah'a ahirete iman ettik. İman şartlarına iman ettik. Sözümüzde sadık olanlardan, sözü özü bir olanlardan ayırmasın diye dua edelim inşallah ve bu imanımızı suretten hakikate taklitten tahkike terakki ettirmek için yükseltebilmek için zikrullaha devam Allah'ın zikriyle kalplerimizi donatmaya mamur etmeye devam nefislerimizin keti huylarından tezkiye e, temizleme faaliyetleri seyrisülük faaliyetlerine devam dualara devam boyun büküp yalvararak aman ya Rabbi kalplerimiz senin elinde sen çevirme kalplerimizi bu imandan ayırma bizi ya Rabbi diye ve dayanamayacağımız imtihanlarla bizi imtihana tabi etme ya Rabbi diye. iki canda da iyilik, güzellik, hasene istemeye devam. İnşallahü Rahman sohbetleri dinlemeye devam. İnşallah devam edecek bakalım Allah. Münafıkların daha nelerini anlatacak? Acaba bizde de onlardan bir o onların sıfatlarından bir sıfat var mı? Kuylarından bir huy var mı? Varsa Allah muhafaza, yandık, onu nasıl temizleyeceğiz, nasıl arındıracağız, hangi huy, münafık kuyu? işte bunları ayet-i kerimeler Rabbimiz bize okuyacak, biz de size anlatmaya çalışacağız. Aman, başımızın çaresine bakalım, yoksa işimiz yaş, her an Allah'ımızın huzuruna gitmek üzereyiz, ölüm birden gelip kapıyı çalacak, bizi aniden alacak onun için, mutlaka Allah'ın razı olduğu kullardan olmak için onun kitabında beyan ettiği şekilde. Dostların sıfatlarına takınalım. Aman düşmanların huylarından uzak olalım. Kendilerinden de uzak olalım. Amin. Bi hurmet ve yasin. Ve ahiru da'vanı anil rabbil alemin. Ve sallallahu te'ala ve sellemu ala seyyidina mevlana muhammed ve ala alihi. Ve sahbihi ve teslimen ketiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile